...en alttaki bir ailede... ...en yoksul bir kocak karısı karşısında... ...kendini küçük imparator rolünde... ...rahatlıkla görebilir. Karı da zincirleme tarzda... ...çocuklarına karşı bu rolü oynar. Ya çocuklar? Onlar büyürlerse... ...aynı sistemi oynamaktan başka ne yapabilirler? İktidarlaşma zincirinin böyle kurulması... ...sistemin bir özelliğidir. Partiler de birey gibi iktidara göre kurulmuştur. Devleti topluma... Toplumu devlete taşımak temel işlevdir. Toplumun kendisi devletin kılınmıştır. Devlet en görünmez tanrı gibi toplumun başına her tarafına binmiştir. İdeolojinin yarattığı iktidar zihniyeti belki de en büyük yalanlaştırıcıdır. Politika sanatının işlevi toplumda bahsedilen kendini devlet sahibi sanma, hizmet gereğine inandırma, özünde politik demolojinin en gelişkinini sunmaktır. Politika öyle sanıldığı gibi iktidarlaşma aracı değildir. İktidarı savunma, yayma, kalıcılaştırma aracıdır. Demokrasiye karşı politikanın rolü özellikle böyledir. Politika sanatı kadar demokrasiyi inkar ettiren başka bir olgudan söz etmek zordur. Ta Atina döneminden beri politikanın demokrasinin inkarı olduğu bilinmektedir. Ekonomi her zamandan daha fazla iktidarla bütünleşmiştir. Ekonomi yönetimi bir politik ekonomidir. Ekonomi silahı ile hizaya getirilemeyecek bir birey ve grubun olamayacağı bir çağ yaşanıyor. Paranın sökemeyeceği bir değer, elde edemeyeceği bir güç yoktur deyimi bu çağın en gözde sloganıdır. İktidarlaşmanın özüne ilişkin tanımlamayı, ulus devlete ilişkin daha da geliştirmek mümkündür. Ulus devlet, eski çağlardan kalma, rahip, hanedan... Dini devlet adlandırmalarının çağdaş biçimidir. İktidarın özüne vurulan damgalardır. Kapitalizmin gelişim aşamasında ortak dil ve geleneklerle çevrili bir sınır, ideal birikim için tercih edilen coğrafi büyüklüklerdir. Kutsal vatan anlayışı değil, elverişli kar, birikim alanı kavramı esastır. Dış rakiplere kapatılan bu alan, sermaye birikimini güven almak, iktidarını güçlendirmek için, idealdir. Milliyetçiliğin doğuşu bu maddi gelişmenin sonucudur. Layıklıkla dini zihniyetin gerilemesi yeni bir ideolojik örtüye ihtiyaç gösterir. Milliyetçi ideoloji ulus olgusu ile bağlantısı nedeniyle hızlı gelişme gösterir. Özünde eskinin etnik duygusunun daha geliştirilmiş bir biçim olarak düşünülmesi gereken milliyetçilik ortak etnik duygu ve dinin yerini tutan bir inanç hizmeti gösterir. İçeride farklı etnik, mezhep, din ve buna benzer ideolojik unsurlar, dışarıdan ise diğer benzer olgu ve toplumsal sistemlere karşı baskı ve sömürü başlatılınca milliyetçilik üst ırk anlayışına büründü. Bir zamanların üstün din anlayışı yerini üstün ulus ırka bıraktı. Bilimsel zihniyetin aydınlattığı toplumu milliyetçilik tekrar din gibi karartmaya başladı. 19. ve 20. yüzyılın milliyetçilikle yüklü zihniyeti, kutsal savaş anlayışı gibi toplumları her tür şiddet ve savaşa kaldırmaya en elverişli meşruiyet aracı rolü oynadı. 17. ve 18. yüzyıllar nasıl yoğunlukla ulusların doğuş yılları ise, 19. ve 20. yüzyıllarda milliyetçiliğin şahlandığı dönem oldu. Devlet iktidarının en zirvesine, İkinci Dünya Savaşı'nda ulaşan milliyetçilik çağı... ...yol açtığı yıkımla kapitalizmin genel ve sonul krizinin de başlangıcı oldu. Milliyetçilikle insanlığın bir arada yürüyemeyeceği anlaşıldı. Sistemin erkenden bunalım çağına girmesi sadece gücünü yitirmesi anlamına gelmez. Daha kural tanımaz, azgınlaşma tehlikesine yol açar. 1968 baş kaldırları sistemin en kapsamlı eleştirisidir... İster re-sosyalizm, ister faşizm biçiminde total bir otorite anlayışına erişen kapitalizm sürdürülemezliğini böylece kanıtlamış oluyordu. Sürdürülemezlik, kriz demektir. İnsanlığın yaşadığı budur. Kaos da diyebileceğimiz bu süreç, Rönesans'tan farklıdır. Rönesans, feodal toplumun krizinden çıkış iken kapitalizmin 1970'lerde içine girdiği süreç kaostur. Ne tür yenilikler? ...ve farklılıkların çıkacağını, verilen mücadelelerin niteliği ve gücü belirleyecektir. Dikkat edilmesi gereken, bu sürecin temel dünya görüşüne, paradigmasına getirdiği değişimdir. Toplumun iç yapısındaki tüm ahlaki değerlerin çözülüşü, milliyetçiliğin tüm zihniyetlerini doldurması... ...ve dışarıdan ekolojik tahribatın sonuçları, robotumsu aynılık, gri, zevksiz, umutsuz, inançsız, amaçsız bir dünya... ...görüşünü yaygınlaştırır. Stres, hiddet, nefret, şiddet, aşırı güdüsellik, bireysel yalnızlık, toplumsal değersizlik, tamamen çıkara kilitlenmiş ilişki mantığı, vefadan yoksunluk, hümanizma ilgi duymama, aşırı bencillik, yaşamın giderek kutsal anlamını yitirmesi, krizin hakim psikolojisini ve sosyal atmosferini oluşturur. Köklü yeni arayışlar ancak bu tür ortamlarda boy verir adamın kalıcı niteliği bunu gerektirmektedir. Kapitalist iktidarın emperyalizm ve ulusal sınıfsal baskı sistemi dünyanın tümünü katlayacak büyüklüğe tarihte ilk defa ulaşır. İşgal edilmedik yer kalmamıştır. 19. yüzyılın sonlarında bu gerçeklik yaşanır. Ulusal, sınıfsal, etnik, dini, cinsi temelde tahakküm, eritme ve hatta jenosit tarihte en yaygın aşamaya ulaşır. İnsanların en çok birbirlerinin kurdu olduğu çağdır. İmparatorluk pratiği açısından bakıldığında da ABD ile sonul bir aşamaya gelinmiştir. Son imparatorluk çağındayız. Teorik açıdan bu yönetim devlet iktidarının bir şehir, bir ülke, bir ulus sınırını aşma, tek kişide yoğunlaşma ve sürekli yayılma, durdurulma ve gerileme, yıkılış aşamaları biçiminde ceryan eder. Toplum sistemine yerleşmesi zincirleme etki yaratır. Her yeni iktidar, daha öncekinin izleri üzerinde imparatorluk olmaya zorlanır. Milattan önce 2350'lerde yazılı tarihte bile bildiğimiz Sümerler'de Akkad sülalesinden başlayan bu tarihsel süreklilik günümüzde ABD devletinde Bushun sülalesiyle devam etmektedir. İşin ilginci, ilk imparatorluğun doğduğu alanda son imparatorluk çatışma halindedir. Demek ki burada Bitkilerin kendi kökleri üzerinde kuruma ilkesini düşünebiliriz. İmparatorluk gerçeğinde tam bağımsız devlet, ulus, toplum anlayışlarına yer yoktur. Daha doğrusu tam bağımsızlık idealize edilebilir ama çok ender uygulama özelliğine sahiptir. Egemen realite hakim imparatorluk çerçevesinde bağımlılıktır. Düzeyler farklı olabilir ama gerçeğin hakim biçimini değiştirmez. Yaklaşık 4.350 yıldır toplumsal yapılar üzerinde etkili olan imparatorlukta, Hegamon devletle dolaylı veya dolaysız bağımlısı olan en yakın müttefikinden en önemsiz uydu devletine kadar irili ufaklı birçok iktidar grubu mevcut sınırları içinde bağımlılık halindedir. En bağımsız geçinen ulus devlet çağında bu gerçeklik daha da geçerlidir. Hegemon güçten tam bağımsızlık, milliyetçiliğin, ...bir toplumu etkileme, politik iddiası ve oyunudur. Hegemon demek, en güçlü zihniyet, iktidar, sosyal ve ekonomik yapıyla... ...askeri güce, bilim ve tekniğe sahip olmak demektir. ABD'nin varlığı bu tanıma denk düşlüğü için günümüzün birincil hegemon gücüdür. Ama sistemin tüm krizinin, onun yönetiliş tarzının ve sonuçlanışının da... ...en sorunlu tarafından başta gelenidir. Sistemin toplumsal özelliklerini en çok da kadında çözümlemenin öğretici değeri yüksektir. Baştan söylenmesi gereken bir hususta herhangi bir toplumsal olguyu kendi başına siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel ve buna benzer ayrımlar altında incelemek ciddi sakıncalar içerir. Tarihsel bir bütünlük halinde sürekli oluşumu yaşayan toplumların tüm alt ve üst yapı sistemleri bir saatin parçaları gibi bütün halinde çalışır. Aşırı parçalara bölme, hastalığı, batı bilimciliğinin olgu bütünlüğünü yitirmek özelliğinden kaynaklanır. Bilimsel olarak da gerçeğin kavranmasını önemli oranda zorlayan bu yaklaşımı kullanırken bütünselliği göz ardı etmemek çok önemlidir. Kadın adeta tüm sistemin bir özeti olarak görülmeli ve öyle çözümlenmelidir kapitalist toplum, nasıl tüm eski istismarcı toplumların devamı ve zirvesi ise, kadın da tüm bu sistemlerin köleleştirici etkisinin zirvesini yaşar. En eski ve en yoğunlaşmış hiyerarşik ve devletçi toplumun baskı ve sömürü cenderesinde biçimlenen kadın anlamadan toplumu doğru tanımlayamayız. Etnik, ulus ve sınıf köleliğinin doğru anlaşılmasının yolu kadın tanımından geçer. Sosyal bilimin adeta mızrak çuvala sığmazken azıcık bilim konusu yapmaya çalıştığı kadın konusundaki incelemeler 20. yüzyılın son çeyreğine mahsustur. Feminist hareket, çevre, savaş ve iktidarın korkunç yıkımı, tarih ve egemenliğin cinsiyetçi karakterini düşündürtmeye başlamıştır. Bu husus bile en objektif olması gereken sosyal bilimler de dahil tüm bilimsel yapının cinsiyetçi karakterini gösterir. Bilim, Cinsiyetçidir Pozitif olarak kadını yorumlamayı Sonraki bölüme bırakırken Kapitalizmin geleneksel köleliğe Ne getirdiğine bakalım Kapitalizmin en başta özgürlük getirmesinin Sistemin özüne ters olduğunu iyi belirlemeliyiz Kapitalizm gelenekleri yırttığı için Kadının etrafındaki zincirler de Parçalanmıştır iddiası Aldatıcı yanı yüksek bir çarpıtmadır Tahakkümcü sistemlerin özgürlükle ilişkisi nasıl daha kaba ve ince yöntemlerle sürdürülebilir biçimindedir. Adına çok aşk destanı düzülen kadınla en kaba ve çirkin köleliğe maruz kalan kadın aynıdır. Kadın kafese, erkek hakimiyetindeki eve alınan kanarya misalidir. Belki sevimlidir ama tutsaktır. Kuş bırakıldığında nasıl arkasına bakmadan uçar giderse eğer kadın biraz bilinçlenir, ...ve gideceği özgür bir yeri olduğunu bilirse... ...kaçamayacağı ev, saray, zenginlik, güç ve insan kişiliği yoktur. Hepsinden kaçma potansiyeli vardır. Hiçbir varlık kadın kadar tutsaklığa mahkum edilmemiştir. Tüm toplumsal tahlillerin tutmamasının... ...plan ve programların yürümemesinin... ...insanlık dışı gelişmelerin ortaya çıkmasının da... ...kadının kölelik düzeyiyle bağlantısı vardır. Bu nedenle kadın çözümü... Özgürlüğü ve eşitliği sağlanmadan Hiçbir toplumsal olgunun Yetkin çözümü ve özgürlük eşitliği sağlanamaz Kapitalizmin Sisteme eklemesiyle ortaya çıkan Kadın görünümünü Metalaştırma düzeyinde görmek Gerçeğe daha çok yaklaştırabilir Klasik kölecilikte Kadının pazarlarda en çok alınıp Satıldığını iyi biliyoruz Bu durum cariyeler biçiminde Feodal kölelikte de yaygınca Sürdürülmüştür Burada satılan bütün olarak kadındır. Başlık, siyasi rant bu işlemin aile içine kadar yansımış biçimleridir. Kapitalizmde ise kasap misali gövde parçalara ayrılarak her kısmına fiyat biçme gibi unsurlar eklenmiştir. Saçından topuklarına, göğsünden kalçalarına, göbeğinden cinsel organına, omuzundan dizlerine, belinden baldırına, gözünden dudaklarına, yanağından boynuna parçalanıp, ...değer biçilmeyen hiçbir yeri kalmamış gibidir. Ne yazık ki... ...ruhu var mı yok mu... ...varsa ne eder... ...sorusu akla getirilmez. Beyince de o... ...ezeli eksik akıllıdır. Özel ve genel evlerin... ...zevk veren metasıdır. Çocuk makinasıdır. En zor işlev olan çocuk doğurma... ...emekten sayılmaz. Çok zor giriş olan çocuk büyütmenin... ...hiçbir ücreti yoktur. Tüm önemli... ...ekonomik, sosyal... Siyasal, askeri kurumlarda yeri numunelik değerindedir. Reklamların vazgeçilmez malzemesidir. Cinsiyeti en çok metalaştırıp piyasaya sunulan yegane varlıktır. En çok sövgü ve dövgü konusu yapılandır. Aşk yalanına en çok alet edilendir. Her şeyine karışılandır. Kadınca konuşması için özgün bir dil, deyim, ses düzeni biçimlendirilen kimliktir. İnsanca arkadaşlık yapılamayan insandır. En değme erkeğin bile yanında saldırı duygusundan vazgeçemediği insandır. Her erkeğin üzerinde kendini imparator sandığı nesledir artık kadın. Tanım daha da zenginleştirilebilir. İşin ilginç yanı bu kadar olumsuz özellikleriyle bezenen bir kimliğe karşı erkek egemen toplumun onunla rahat yaşayabileceğini sanmasıdır. Demek ki çok uysallaşmış bir köle sayılmaktadır. Aslında onurlu bir erkek insan için bu kadar olumsuzluğa örgütlenen bir olguyla ortaklaşa yaşamak müthiş zor ve alçaltıcıdır. Her ne kadar Eflatun, kadını devlet ve toplumdan tümüyle dışladığı için eleştirilse de yaklaşımında bu alçaltıcı özellikler etkindir. Birçok filozofta olan bu hususu doğru okumak gerekiyor. Örneğin Nietzsche'de bu özelliklerle ortak yaşamak kişiyi kesinlikle bozar... O halde neden kadın düşkünlüğü toplumlarda çok güçlüdür? Çünkü bu toplumlar düşürülmüştür de ondan. Erkek düşürülmüştür de ondan. Bu köleliğin geçişken özelliğinden ileri gelmektedir. Bu kadar yararlı bir köle, köleliğe alıştırılan insanlar için elbette en çok aranan ortak olacaktır. Dolayısıyla batırılan kadın, batırılan toplumdur. Düşürülen erkektir. Böyle başa, böyle taraftır. Özcesi kadınlık olgusu yetkince aydınlatılmadan doğal toplumun özgür ana kadınlığı ile sınıflı uygarlığın özgür bilinçli kadınlığı bütünleştirilmeden dengeli ortak yaşam arkadaşı yaratılamaz. Bunun eş benzeri erkeklikte yeniden oluşturulmadan bu birliktelik sağlanamaz. Toplumsal alandaki kapitalizmin oluşturma, yönetme tarzını birçok olguda özellikle erkekte, Ailede, işte, memuriyette yine eğitim, sağlık, hukuk ve benzeri birçok alanda gözlemleyebiliriz. Aile için kısa bir tanımlama yaparsak, hiyerarşik ve devletçi toplumun temel kurumu olan bu ocak, sistemin hücresi en küçük molekülüdür. Tepedeki imparatorun ailedeki yansıması küçük imparatorudur. Toplumdaki köleliğin yatsıdığı esas tezgahtır. Ailedeki kölelik toplumsal köleliğin temel güvencesidir. Sistem adeta her gün her saat ailede kendini yeniden üretmektedir. En ağır yükünü de aile çekmektedir. Aile, hiyerarşik ve devletçi toplumun uysal eşeğidir. Sürekli binilebilir, kendini taşıtabilirsin. Genelde dağıtılan kapitalist sistemin en çarpıcı iz düşümünü ailede yansıtması aralarındaki bu sıkı bağlantıdan dolayıdır. Kapitalizmin ekonomisi demeye pek gerek yoktur. Kapitalin kendisi ekonominin özüdür. O da en istismarcı, vahşi rekabetli, kar için her şeyi göze alabilen sistemdir. Toplumun metalaştırılmayan hiçbir olgusu yoktur. Metalaştırılan toplum elden çıkarılmak istenen toplumdur. Böylesi bir toplum yaşam ömrünü dolduran, dolayısıyla bitirilmesi gereken bir düzendir. Bilim ve sanatla sistem kendi ömrünü uzatmak için olağanüstü çaba içindedir. Sanıldığının aksine bu çaba bilim ve sanatı geliştirmek için değildir. Bilim ve sanatın olağanüstü gelişmiş gücüyle kendi bitmişliğini sürdürmek içindir. Yaşamının sonlarına gelmiş bir hastanın iyileştirilmesi için tüm bilim ve tekniğin imkanlarının kullanıldığı bir ilgileniş tarzını andırmaktadır. Bilim ve sanat sistemlerin bu süreçlerinde, kaosunda daha çok yeniden yapılanır, ve yeni yaşanabilir sistemlerin oluşturulmasında vazgeçilmez belirleyici rol oynar. Kapitalizmin tarihteki yeri tahakkümcü sistemlerin sonuncusu olmasından ileri gelir. Hierarşik toplumdan beri gözenekleri olan sistemin, Rönesans'ın açtığı özgürlük ortamından yararlanarak başat duruma gelmesi, tüm potansiyelinin açığa çıkmasını da beraberinde getirir. Hem içerik hem de biçim yönünden daha fazla gelişme aşaması olası görünmemektedir. Toplum ve doğanın istismar edilmedik yanı kalmamıştır. Yapılanlar nicelikselliği aşmamaktadır. Toplumun bu kadar aşırı oynanmasına dayanması... ...şiddetin, atomun patlatılmasına kadar... ...eşi görülmemiş boyutlardaki uygulanımından ileri gelmektedir. Hiçbir sistem şiddet ve savaşla bu denli iç içe yürür olmamıştır. Toplum ve birey rodeo atına binmiş misali hareket etmektedir. İlerleme yok. Sadece inip çıkma var. Bireyde de mevcut hakim toplumsal koşulların aşılmaması halinde yenilik arayışı, umut, yön bulma, yaratıcı yetenek olma tıkanmıştır. Sistemin devlet yurttaşlığı anlam ve yapı olarak çözülmüş halindedir. Biçimsel açıdan ABD önderlikli kapitalizmi aşacak yeni topraklar ve toplumlar dünyamızda yoktur. Avrupa sisteminin büyük tahribatının öz eleştirisi sürecindedir. ...sonuna kadar öyle gitmek durumundadır. Latin Amerika'da ikinci ABD olmanın ne tarihsel ne toplumsal koşulları mevcuttur. Kaderleri ABD'nin sonuna bağlıdır. Afrika daha geriden benzer konumdadır. Okyanus kıyılarının batısı, Çin, Japonya en çok sistemin sürdürülmesinde ABD'ye yardımcılık yapabilir. Yeni yaratıcı bir kapitalizm için ne iddia ne de olanakları vardır. Onun en iyi uygulayıcıları olabilirler. Rusya, Sovyetler yenilgiyi stratejik olarak kabul etmiş, ABD yardımlarıyla ilerlemeyi yeni politika olarak benimsemiş durumundadır. Geriye belalı Orta Doğu kalıyor. Orta Doğu'nun coğrafya ve kültürü ile sistemin baş belası olması tesadüf değildir. Toplumun kök hücreleri buradadır. Uygarlık başlatıcıları ve sürdürücülerinin kökleri buradadır. İlahları buralıdır. Er geç evlat baba ocağına dönecek, evdeki hesaplar yeniden görülecekti. ABD'nin misyonda yarışır bu rol, Büyük Orta Doğu projesi ile artık uygulama safhasına girmiştir. Giderek yoğunlaşacak ilişki ve çelişkiler, kaostan neyin çıkacağını belirleyecektir. Şimdiden söylenebilecek olan, Orta Doğu'daki gelişmelerin sistemin sondan çözülüşe doğru gitmesiyle ilgili olduğudur. Onun için çok önemli ve doğru çözümlemeyi gerektirmektedir. Çelişkilerin kırılma noktaları kaosun yoğunlaştığı alanlardır. Bu alanlarda çoğunlukla yeniliklere rahim görevi ve beşiklik rolü oynarlar. Sümer rahip tapınaklarının kalıntılarından daha önce doğurduğu uygarlığın bu sefer mezarımı hazırlanmaktadır.